Euzubillahimineşşeytanirracim. El Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin ve salatu ve salamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi uzmanı ammâba'l. Bilal abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaçınız mı? 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bir 5 5 5 5 5 5 5 5 Dinden çıkartan ve dinler çıkarmayan tabi bu hafta ya bırakmamın bu soruyu özellikle sebebi vaki örneklerle selefin ve ulemanın tatbikinde meselede derinleşmek. Ama şundan önce yani bu meselenin derinliğine girmeden önce bilmeniz gereken bir nokta var. Bakın bidat e, öyle bir pislik ki nasıl bir pislik olduğunu bidat ehlinin tekfiri hakkındaki alimlerden gelen çelişkili ve bir o kadar da çok olan ihtilaftan anlayabilirsiniz. Yani zaten bir ortaya çıkmasıyla bir sorun, acaba bu dinden çıkartıyor mu, çıkarmıyor mu? Yani bu meseledeki ihtilafların, anlaşmazlıkların, tartışmaların artması da ayrı bir problem yani. Selefin itikadına muhalif, küçük büyük her şeyin adı bir Dolayısıyla <gülüyor> bu noktada son nokta burasıdır, son adres burasıdır diyemeyiz hiçbir zaman. Sadece şimdi burada bu meseleye dair ulemanın sözlerinde öz ve illet olan neyse onu ortaya koyma <gülüyor> ve beraberinde de bu mesellerdeki cumhurun ehli hadisin görüşünü ortaya koymakla yetineceğiz. Yoksa hani İbn -i, İbn Teymin'in dediği gibi annas muhtaribuna fiha insanlar bunlarda çok çelişkili konuştular. Bid'a tehlinin tekfiri hakkında. Şafii'den iki rivayet, Malik'ten iki rivayet, işte Ebuhanife'den iki rivayet birinde tekfir ediyor, birinde etmiyor. Hep böyle çelişkili rivayetler var. Bu Allahu Alem önce bir mezhepteydiler sonra mezheplerini o konuda değiştirdiler. Vakanın değişmesi vesaire. Şimdi anlatacağız neden vakanın değişmesi tesir edecek bilhata. O yüzden çok <gülüyor> derin bir konu, uzun bir konu ve sıkıntılı bir konu. Evet. Cevap. Bunlar pek yoktur. Kaidesi şudur. Ha, kuralı şu. Bunun bir şartı ve kuralı var. Yani sonuçta bidat bir tane değil, 1500 tane belki 15.000 tane bidat var. Bazısı e, dinden çıkartıyorken bazısı çıkarmıyor dememiz için bizim elimizde bir kıstas olması lazım. Bu kıstasın da Kur'an sünnete dayanması lazım. Kafamızdan bunu diyemeyiz. Kafamızdan dersek o zaman bir bidat da biz çıkartmış oluruz. Yani hangi bidatın dinden çıkardığını ve hangisini dinden çıkarmadığının anlaşılabilmesi için altın bir kural, altın bir kaide var. Bunu ve Nevev de Müslim şerhinde söylüyor. Başka bütün fakihler de bu meseleyi işledikleri her bölümde, her fırsatta bu kaideden, bu kuraldan bahsetmişler. Nedir o kaide? Her kim şeriat'tan olduğu tevatır yoluyla sabit olmuş, üzerinde icma bulunan ve dinden olduğu kesinlikle bilinen bir hususu inkar ederse kafir olur. Evet. Çünkü böyle bir inkar kitabı ve Allah'ın resulleriyle gönderdiklerini yalanlamaktır. Evet. Burada duralım. Yani dinden çıkartan bidat olmasının hasleti ve özelliği o bidatın Kur'an ve sünnette var olan açık bir nası. Bu nas ki Allah'ın sözü olabilir. Bu nas ki peygamberin sözü olabilir. Bunları yalanlamaya varmasıdır. Eğer bunları yalanlıyorsa ortaya atılan bu bidat mesela ne gibi? Açık bir örnek verecek olursak vahdedi vücut bidatı gibi. Bu sonradan çıkmış bir pislik. Nedir bu? Apaçık Kur'an sünnetin aslanının tamamının yalanlanmasıdır. Çünkü Allah'ın aşağı eşyaya zuhur ettiğini söylemek, Kur'an-ı Kerim'de bu kadar Allah'tan başkasına ibadetin şirk olduğunu anlatan ayetlerin yalanlanması demek ki her şey Allah olsaydı o zaman her şeyi ibadet etmek Allah'a ibadet olurdu ki bunun şirk olarak ortaya konmaması gerekirdi. Mesela bu çok açık bir örneği. Şimdi misaller verecek Cehmiye ve diğerlerinden mesele daha hale gelecek inşallah. Cehmiye fırkasının Yüce Allah'ın sıfatlarını inkar bidatleri, Kur'an'ın yahut da Yüce Allah'ın sıfatlarından herhangi bir sıfatının mahluk olduğunu söylemek, Yüce Allah'ın İbrahim'i Halil, candan dost edindiğini, Musa aleyhisselam ile gerçekten konuştuğunu inkar etmek ve benzerleri de böyledir. Evet, ilk olarak burada bahsettiği Cehmiye'nin, Cehmiye fırkasının ilk bidati Allah subhanahu teala'nın sıfatlarını inkar etmektir ki mutezile ve cehmiye ittifak ederek dediler ki bir grubu Allah işitmez, Allah görmez, Allah duymaz, haşa. Allah'ın bu sıfatlarını nefret ettiler ki Kur'an-ı Kerim'de çok açık naslar var. Allah işitendir, bilendir. Kim derse ki Allah işitmez ve bilmez bu apaçık nasları ne yapmıştır? Yalanlamıştır. Ama tabi İmam Nevevi'nin Müslim Şerhi'nde naklettiği gibi gene içlerinden öyle bir fırka çıkmış ki bunlar demişler ki Allah işitmez işitmesiz, görmez görmesiz. Ulema burada ikiye ayrılmış. Bir grup demiş ki bunlar da kafir. Masları yalanlıyorlar. Bir grup demiş yok bunlar ziyade yapmışlar. Bunlar bidat tehdidir. Bakın dikkat ediyorsanız bir grup bunlara kafir diyorken bir grup demiyorlar. Bir, bir, bu iki grup ulema birbirlerinin tekfirlerini de konuşmuyorlar. Aman sen bidatçı Müslüman dedin. Sen de kafir olduğum gibi bir durum söz konusu değil. Bugün zaten mantıklarda ve kafalarda yer etmeyen nokta da burası. Yani adam biri çıkıyor bir bidat söylüyor. Ne işte ikametörüç yapmadan tekfir olunmaz mesela. Bu pis bir bidat sonrakilerin çıkardığı ki Şeyh İshab e, e, kendi bir fetvasında diyor ki onlar diyor bu bidatlarını bazı kardeşlerimize de bulaştırdılar diyor. allah Alem bu kardeşlerimizin bu bidata bulaşmalarının sebebi de usul kitaplarını terk etmeleridir diyor. Orada açıkça bu sözün bidat olduğunu ortaya koymuş. Netice itibariyle e, bu ve buna benzer bidatlar ortaya çıkınca insanlar tartışmaya başlıyorlar. Bu bidatın sahibi nükmü? Biri kafir diyor, biri kafir demiyor. Sonra bunlar birbirlerine küfrün nispet etmeye. Günümüzdeki işte anlaşılmayan yani ince nokta, detaylı nokta burası. Millet birbirini buradan artık kınamaya, artık farklı farklı bidatları çıkarmaya. Birbirlerini tekfire veya tekfir etmemeye bu gibi saçma sapan sonuçlara çıkıyorlar. Ama bunların temelinde yatan şey ne söylediğimiz gibi bidatın necisliği yani. Bidat öyle bir necaset ki yani ulaşmadık hiçbir yer bırakmıyor. Her tarafı pisletiyor yani. Dolayısıyla bunun nasıl bu bidatın nasıl yok edilmesi lazım? Mesela hariciler bidat tayfelerinden bir tanesidir ki Allah Ömer İbni Abdülazizle Rahmet Etsin bidat hmm. tayfelerini genel olarak o bitirmiştir. Mesela harici fitnesi çıktığı zaman diyor ki bırakın onları dağdan insinler şehre, ilim sahipleriyle mescitlerde oturup kalksınlar, ıslah olurlar diye ki bu metotla beraber Ömer İbni Abdülaziz harici fitnesini kendi döneminde bitirmiştir. Veya gene bir gün kelam sahibi biriyle Ömer İbni Abdülaziz rahimahullah konuşuyorken kelamcı diyor Müslümanın şuna inanması lazım, bunu böyle söylemesi lazım, şöyle lazım, böyle lazım. Diyor ki bunları sahabe biliyor muydu? Bidatçı diyor ki yok sahabe bilmiyordu bunları. E diyor imanın lazımı olsaydı, gerekliliği olmazsa olmaz olsaydı Allah sahabeye de öğretirdi bunu. E Allah'ın sahabeye geniş bıraktığını bırak bize de geniş kalsın. Niye daraltıyorsun ki dini diye Ömer İbni Abdülaziz'e sorunca o zaman hani Bidatçı girdiği yolun pisliğini ve necasetini o an anlamış, idrak etmiş. O yüzden bize düşen Kur'an'ın ve sünnetin söylediğini söylemek, gerisi hakkında susmak. Hani bazen bazı sorular soruyorlar ya, işte şunu diyen hükmüne, ya diyoruz bak bir bidat ihtas etme, bunun hükmünü konuşmanın şu anda vakti ve yeri değil. Biz okuruz, okuduğumuza iman ederiz, fazlasıyla uğraşmayız. Zaten bizim şu anda da Allah'ın fazlığı ve keremiyle iki senedir okumaya çalıştığımız bu kitabın özü de budur zaten. Kelamla, tartışmayla dini talep etmek değil, oturup metinlerle selefin ve sahabenin gösterdiği yolda ve anlayışta bu dini idrak etme çalışması ve çabasıdır. Çünkü bidat konuşulmaması gerekeni konuşmaktır. Konuşulmaması gerekeni konuşmaktır. Bu din amel dinidir. Bu din amel dinidir. O yüzden Selefi Salim bidatçılar için diyorlar ki biz hiçbir bidatçı görmeyelim ki ömrünün sonuna doğru Allah onu dinden çıkarmıştır diyorlar. Böyle bir pisliktir. Fudal İbniyyat'tan, Hasan-ı Basri'den, Abdullah İbni Mubarak'tan, Selefin büyüklerine hep sözler vardır. İşte çocuğumun bidatçı olmasındansa nasıl zihnakar faizci olması bana daha sevimlidir. Yani açık bir günah değil mi bunlar? Büyük fısklar. Ama bidat öyle bir pislik ki bundan daha kötü. Çünkü insan günah işlediğini kabul eder. İnsan faizin günah olduğunu kabul edip ve Allah'a karşı bir zillet, Allah'a karşı bir fakirlik, Allah'a karşı bir zelilliği kalbinde hisseder ve duyar. Ama bidat sahibi böyle değil ki yaptığının Allah'a yakınlık olduğunu zannediyor. O yüzden böyle kötü pis bir şey. Dolayısıyla selef bundan hep sakındırmışlar. Mesela Muhammed bin İbn Sir'in Allah subhanahu wa ta'ala rahmet etsin. Diyor ki İslam için en büyük tehlike bidatçıyla oturan sünnet sahibidir diyor. Bak bırak bidatçının kendisini Müslüman bidatçıyı ki bidatı dinden çıkarmayan bir sonraki soruda anlatılacak olan insanlar. Diyor İslam için en büyük tehlike bidatçıyla oturan sünnet sahibidir. Niye? Bidatı meşru gösterecek insanların gözüne. Veya işte kim bidatçıya yürürse İslam'ı yok etmeye gitmiştir. Aşiden nakli olunan birçok kitapta var olan bir nakildir, meşhur bir nakildir. Veya İbn-i işte bidat ehline karşı yazdığı reddiyede topladığı selefin e, bidat ehli hakkındaki zecredici, kötüleyici sözleri gibi. Said İbn-i Musayyib'in bidatçıdan Allah'ın sözünü bile dinlememesi gibi. Yani bunun basit bir örneği ben kendi hayatımda yaşadım. Mesela bidatçı biriyle oturuyordum. Adam cehalet mazerettir diyen bir adam ve Tövbe Suresi 6. ayeti okuyor bana. Diyor bak Allah ayette diyor ki onlar bilmeyen cahil bir kavimdir. O zaman da ben dini yeni talim ediyorum yani meseleye vakıf değiliz bilmiyoruz. Allahu Akbar dedim böyle. Benim de ama zonk etti bir şey böyle elektrik çarptı böyle. Diyorum Allah cehalet ve Allah diyor onlar cahil bir kavimdir yani. Şimdi kafa odaklanmış ya cahil eşittir mazurudur. E nereden biliyorsun cahil eşittir mazurdur? Mazur olmayan cahil de var. Cahil bir sıfat. Öyle mi? Sonra şimdi Müslüman olduk. Allah fazlıyla bize ikram etti. Şimdi ayete bakıyoruz. Allah başında diyor ki müşrikler daha Allah'ın kelamını işitmemişler. Onlar bilmeyen cahil bir kavimler. Allah bilmemelerine rağmen Allah'ın kitabını duymamalarına rağmen cahillikleriyle beraber müşrik adını vermiş onlara. O yüzden bidatçıdan Allah'ın sözünü bile dinlemeyeceksiniz. Çünkü bazen olur ki Allah'ın sözünün tafsilatını anlamayabilirsiniz, o sözüyle bidatını destekler ve kalbiniz ona meyledip meyletmemesinden emin olamazsınız. O yüzden şerhi itikadu ehl-i sünnet vel cemaate imamle alakayı bidatçılara karşı ehli i sünnet vel cemaatin selefin cevap vermediğini, onları cevap vermeyerek zelil ettiklerini söyle. Çünkü eğer bir bidata karşılık verirse o bidat artık şöhret kazanır. İnsanlar onu düşünüp konuşmaya başlandı. Netice itibariyle yani büyük küçüğü demeden her türlüsünden bidattan ne yapmak gerekir? Sakınmak gerekir. Çünkü İmam Berbahar-ı de söylemişti. Ve demişti ki hiçbir bidat yok ki küçük başlamasın. Kesinlikle o büyüyüp sahibini dinlen çıkarmıştır. Kesinlikle o büyüyüp sahibini dinlen çıkarmıştır. İşte mutezilenin bidatı. Bakıyorsunuz ne demişler? Allah konuşmaz demişler. Aslında bu Allah'ın sıfatını inkar esasına dayalı bir şey. Allah Musa ile konuşmadımıştır derken de aslında sözün lazımı olarak... Allah'ın konuşma sıfatını iptale bir işaret var burada. <gülüyor> farklı farklı tevhirler getirmişler. Demişler Allah bir ses yarattı. Ağaçtan bir ses çıktı. Mahluk olarak o ses Musa'ya ulaştı. Yoksa Musa Allah'ın sözünü işitmedi. Bak niye Akıllan düşünüyorlar? İşte Musa nerede? Dünyada. Dünya ney? Mahluk. Musa ney? Mahluk. Musa'nın kulağı ney? Mahluk. Şimdi diyorlar mahluk nasıl halik mahlukun içinde? Eğer diyorlar Allah'ın kelamı mahluk değilse haşa. Onların iddia ettiği gibi. Diyorlar ki onlar mahluktur diyorlar Ayşe. Nasıl diyor mahluk olmayan bir şeyi mahluk duyabilir diyorlar. Hani akıllarıyla kıstas ve esas belirledikleri için, akıllarıyla bir şeyleri değerlendirdikleri için, akıllarıyla bir şeylerin ispat veya nefine gittikleri için helak oluyorlar. Din akıl yürütme dini değil. Din nasa teslim olma dini. Din nasa teslim olma dini. Ve şeytanın da dini tahrif ettiği en büyük nokta bidat. O yüzden bizim onlara ortak olmamak için ilim gelene kadar hiçbir şey konuşmamamız lazım. Hiçbir şey. Din adına hiçbir şey. Şunun hükmüne ya bilmiyoruz. Bilmek zorunda değiliz ki. Zaten Kur'an'da açıkça anlatıldıysa zaten bilmek zorundayız. Eyvallah. E Kur'an'da açıkça anlatılmamış. Ya bu böyle mi? Ya bizim işimiz değil. Bidat'la biz uğraşmıyoruz. Allah ve Resulü geniş bıraktıysa sen niye daraltıyorsun? Dini insanlar buna zorluyorsun. İşte Kur'an mahluk mudur değil midir? Dön dönemin halifesi de bu fitneye düşünce... Ne yapmış? Ee, o dönemdeki mutezileleri yanına toplayıp bu sözü söylemeyenleri işkence etmiş. Ahmet bin Hanbel başında bunun. Ve beraberine ona mutabakat gösteren herkese eziyet etmiş dönemin halifesi. E, Allah ve söz zaten açık bir nasla haşa böyle bir şey söylüyor mu? Yok. Ama kendi iddia ettiği bidat da yetmemiş. Ardından bunu arttırıp bizim onun tekfirini konuşmamız gerekirken mutezileler sünnet sahiplerini tekfir etmeye başlamışlar. Onlara savaş açmışlar. Ve diyor ki Selef, hiçbir bidat yok ki insanlar arasında kılıcı düşürmesin diyor. Yani kılıç nedir? Savaş. Bakın bugünkü bidatlara insanlar cehalet mazerettir bidatı atmış. i̇kamet lütçe yapmadan müşrik tekfir edilmez bidatı atmış. Müşrikleri bırakmışlar, bize savaş açmışlar. Rabbimiz Allah'tır diyen, Allah'a şirk koşmaya, Rabbilerini ibadette birleyen Ama müşrikleri cehalet mazerettir. İkamet-ül gibi engel vardır İslam dairesine sokunca onlar dost olmuş. Bu sefer böyle söylemeyen sünnet sahipleri düşman olmuş. Ha şu anda güçleri yok, kılıçları yok. Belki yarın kılıçlarını indirecekler sünnet sahiplerini. O yüzden Allah selefe rahmet etsin. Onlar böyle söylediler. Dediler ki bidat, hiçbir bidat yok. Küçü büyü fark etmek sizin Hiçbir bidat yok ki İslam'da ihtisas olmasın. Beraberinde kılıcı insanların arasına düşürmüştür. Bugün düştüğü gibi vakada. Dolayısıyla Müslüman'a düşen şeriatın naslanın açıkça beyan etmediği bütün meselelerde sukut edip Allah'tan korkmaktır. Evet. Yüce Allah'ın ilmini, fiillerini, kaza ve kaderini inkar hususunda kaderiye fırkasının bidati, Yüce Allah'ı yarattıklarına benzeten mücessimenin bidati ve daha başka sapık fırkaların kanaatleri mukabildendir. Evet. Kaderiye ne söylediler? Dediler ki kul irade etmeden Allah ne yapacağını bilmez. Dediler. Doğru mu? Bundan küfre düştüler. Bu zaten açık. Allah'ın ilim sıfatını inkar etmek bu. Dese ki bir kaderi, Allah'ın ilmi sonsuzdur. Sonra da dese ki Allah kul irade etmeden bilmez. O zaman yalanlamış olur kendi sözünü. Veya işte maturidi ve şari gibi bidatçı taifelerin bizim kafamıza bile çocukluktan beri kazıdığı bir şey var. İşte kul diler Allah ondan sonra diler. E kul haşa Allah haşa kulun hizmetkarı mı haşa? Kul dileyecek de Allah dileyecek. He? Yani öyle bir saçma sapan bir data atıyorlar ki ortaya. Allah dilemeden kul dilemez. Kul kim ki yani? Akıllarınca hani bir şeyi ortadan kaldıracaklar. O ne? Yani işte biz tiyatro oynamıyoruz. Cebriyeler bunu söylüyorlar ya. Diyorlar ki biz mecburuz. Tiyatro oynuyoruz. Bizde hiçbir mükellefiyet yok. Yaptığımız kötülük de Allah'ın kaderiyle iyilikte. Tamam Allah'ın kaderiyle ama kötülüğün Allah izafesi sapıklık. Allah haşa o kötülüğün sahibi değildir. Kötülüğün sahibi bizizdir. Evet Allah dilemiştir. Allah takdir etmiştir. Allah kaderimize yazmıştır ama o kötülük bize aittir. Burada ehli sünnetle cebriye birbirinden ayrıldı. Kaderiler de bunu reddedeceğiz derken akıllanınca Allah'ı bu sefer aşağı kula itaat eden yaptılar. Eğer Allah kulun dilediğini diliyorsa Allah'ın bir fonksiyonu yok ki aşağı ilahın. O zaman nasıl ilah her dediğini yaptırsın kuluna? Nasıl kahhar olsun o aşağı? Dolayısıyla bu bidat Allah korusun böyle sapık noktalara ve neticelere gitti. Oysa ki Allah s.a.v dilemeden وَمَا illa اِلَّا Allah. Allah dilemeden siz dilemezsiniz. Bu meselede ne oldu? Böyle bidatlar aldı başını gitti yani. Ziyade ziyade artık insanlar çok soru sormaktan dolayı helak oldu insanlar. Zaten Nebi s.a.v çıktı Neyse. ve ashabının tartıştığını görünce dedi ki sizden öncekiler وَاِنَّمَا هَلَكَ الَّذ۪ينَ min قَبْلِكُمْ كَفْرَةُ Sualihim. Sizden öncekileri helak eden peygamberlerine çok soru sormaları ve e, peygamberlerine muhalefet etmeleridir. Peygamber ortaya bir din koymuş. Peygamber bidat sahiplerle oturup böyle tartışmamış. Çok uzun, uzun uzadı ya. Zaten Kur'an-ı Kerime ve sünnete baktığınız zaman normalde hak için münazara ve hak için tartışma aslında bazı yerlerde teşvik edilmiş. Mesela Allah diyor ki ayeti kerimede Kulletucadelu ehlel kitabi illa billati hiya ahsan. Ehli kitapla en güzel şekilde mücadele et. Ve udu ila sabil rabbinin yoluna çağır bil hikmeti vel meveddetil hasene. Hikmetle ve güzel nasihatle vacidlhum onlarla cidal et billati hiya En güzel şekilde. Ama ilk okuduğum ayette hani ehli kitapla güzellikle muamele et diyor ya Allah. Illennedina zalemu minhum. Ama onlardan zalim olanlar değil diyor Allah. Bak, güzellikle münazara cideli koyarken bir usul edep öğretiyor. Zalim, hakkı aramayan, işi tartışmak olan, gayesi hakkı teslim olmak olmayan, gayesi işte nefsinin kibrini ve büyüklüğünü ortaya koymak olan insanlarsa bunlarla diyor tartışma Allah subhanahu ta Celle celal. Yani övüldüğü yer varken kınandığı yer var. Zaten o yüzden İmam Berbari ve sünne yazan bütün fakihler, gerek İmam ahmed'in oğlu Abdullah, gerekse onunla beraber halal ve sünne sahibi olan bütün imamlar ki eski itikat kitaplarının adıdır es-sünne onların hepsini atmışlardır. Din hakkında tartışmanın bid'atları çıkardığını ve insanları saptırdığını söylemişler. Din hakkında tartışmak bizim menhecimiz değil. O yüzden kendini selef diye nispet eden bir topluluğun dinde tartışmaya şevkli olması, arzulu olması kadar sapıkça çelişkili bir menheç ve mezhep olamaz. O yüzden bize düşen dindeki küçük büyük bütün münazaraları terk etmektir. Devam. Burlardan kimilerinin esas maksadının bizatihi dinin temel esaslarını yıkmak ve din müntesiplerini din hakkında şüpheye düşürmek olduğu bilinen bir husustur. Yani bu zındıklık kelimesi aslan Farsça bir kelimedir, Arapça bir kelime değildir. Farsçadan Arapçaya geçmiştir ve manası da bir kişinin kasıtlı bir şekilde Kasıtlı bir şekilde, ihtiyari bir şekilde İslam'ı izhar edip küfrünü gizleyip Müslümanların cahilleri arasında küfrü yayma çabasıdır. Bu Abdullah İbni Sebe bunlardan bir tanesidir bu zındıklardan. İlk Şiili, zaten Şiili'yi artık küfre çeviren taraftar olmak kişiye ilk böyle çıkmıştı. Ali taraftarlıydı, Müslümandılar onlar. Ama sonrasında ne oldu? Bu bidatı küfre, şirke çevirdi. O Abdullah i̇bn Sebe, Yemenli bir Yahudi. Zındıklık yapıyor ve İslam arasında böyle zındıklığı yayıyor. Veya bir şahıs daha vardı. İlk bu vahdedi vücut fikrini yayan bir sapık. Ya, o, o, Hallacı Mansur, ondan sonra Muhyiddin i̇bn Arabi sonradan onun yolunu takip eden insanlar. Aslen bunlar da ilk zındıklıkla bu işi yapmışlar. Mesela Muhittin İbn Arabi'nin Mısır'dan mahkemesi falan var. İbn-i <gülüyor> el Elbidaim ve Nihayesine tarih kaynaklarına bakıldığı zaman görülebilir ki e, aslında o dönemde bu gibi şüphelerden dolayı muhakeme gelmiş ama zındık oldukları için yalan söyleyip kurtulmuşlar bir şekilde. Yani demişler aslında biz şunu kastettik. Aslında biz bunu söylemedik söylemelerine rağmen. E, ispat da yok. Ispat da edilemiyor. Aslında münafıklık kelimesinin yabancı hali zındıklık. Ve bu sebeple de İslam'a birçok sapık girmiş. Mesela mealciliğin İslam coğrafyasında yayılması. iki tane e, yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'dan veya Avrupa'dan bir şehir, bir ülkede iki tane şahsın ilk Mısır'a yerleşip Mısır'da Müslümanım diyen insanlar arasında bu şüpheleri yaymaları, sünnet hakkında getirdikleri şüpheler sonucunda İnsanların artık sünnet inkarcılığına varan bir küfre ulaşmaları gibi. Bu da ilk böyle iki tane zındık tarafından İslam toplumuna sokulmuş bir bidattır sonra. Yani bidatların İslam coğrafyalarında yayılmasının sebepleri bunlardır. Birincisi, insanların zındıklığıdır. Evet. Bu gibi kimselerin kafir oldukları kesindir. Hatta böyleleri tamamıyla dinden uzak ve dinin azılı düşmanlarıdır. Evet. ''Kimileri ise aldanış içerisindedirler. Hakkı bir türlü tespit edememişlerdir. Bu gibi kimselerin küfrüne onlara karşı delil ortaya koyulmasından koyulmasın, ve bu delil ile ilzam edilmelerinden sonra hüküm verilir.'' Yani özet olarak şöyle bir hüccet ikamesinden sonra cahillere diyor tekfir gündeme gelir. Burada bu zaten en-i sünnet ve'l cemaatten nakledilen mezheptir. İbn Teymiyye'nin Mecmuatü'l Fetevadan nakletti. İşte Allah'ın kıyamet günü görülmeyeceği, arş-ı istiva meselesi veya işte Kur'an mahluk mudur değil midir meselesinde diyor müçtehitse bu görüşe çağıran bir imamsa o diyor ikametü lütçenin öncesinde ve sonrasında kafirdir. Ama bu bidata çağıran değil. Onun sadece mukallid cahil biri ise ona diyor hüccet beyan edilir. Ondan sonra eğer kabul etmez, ısrar ederse o da kafir olur. İşte bugün şirk işleyenlere, aman işte adam şirkin çağrıcısı, imamıysa o kafirdir ama etbaandansa ikamet-ül yapmamız lazım, tekfir etmemiz için sapık bir bidatı nereden çıkarmışlar? Buradan çıkarmışlar. Yani elma ile armudu birbirine kıyas etmişler. Burada konuşulan bu usul, tekfirdeki bu usul bidat ehlinin tekfiridir. Yoksa açık şirk işleyen insanların, müşriklerin tekfiriyle alakalı değildir. Ama tutup buradaki ihtilafı nereye tatbik ediyorlar, getirip şirket tatbik ediyorlar, başka bir bidatı da böylelikle ihtiyaç etmiş oluyorlar. Dikkat edilirse Süfyan İbn-i gibi, <gülüyor> Selepten e, Abdurrahman İbnül Mehdi gibi, Ahmet bin Ambe'nin hocası veya e, diğer benzeri büyük imamlar gibi, olmadan hep şu söz nakledilmiştir, Kur'an mahluktur diyen kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir. Ama vaki tatbiklerine bakıldığı zaman aslında onlar böyle söylemiyorlar. Onlar müçtehidi sadece tekfir edip mukallidinde ne yapıyorlar? Ekamet-ülütçe şartı getiriyorlar. Bu da ortaya şunu çıkartıyor. Yani böyle hafi bir bidatla dahi zincir tekfiri kullanarak şerrin önünü kapatmışlar. Hafi bir meselede de dahi zincir tekfiri kullanarak şerrin önünü kapatmışlar. Ta ki insanlar buna meyletmesinler diye. O yüzden bunun adı tahzir sakındırma babı. Bugün de daha büyüğü olan, şirk işleyenleri Müslüman görmek gibi bir bidatta da böyle bir usulü bir takım Müslümanlar kullanabilirler. Tahzir babından, sakındırmak babından. Allah en doğrusunu bilendir. Devam. Soru 202. Mükeffire, küfre götürücü olmayan bidat hangisidir? Evet. Cevap kitabı yahut da Allah'ın Resulleri ile gönderdiklerinden herhangi bir hususu yalanlamayı gerektirmeyen ve önceki türden olmayan bidattır. Evet. Mervanilerin bidatları bu türdendir. Altta dipnot var. Mervaniler kimdir? Mervaniler, Mervan bin el-Hakem'in tabileridir. Mervan, Muaviye tarafından Medine'ye vali olarak tayin edilmişti. Onun arkadaşları bir takım bidatlar ortaya koymuşlardı. Namazı ilk vaktinde kılmayıp sonraya geciktirmek, bayram namazından önce hutbeyi okumak, masabı kiramın ileri gelenlerine dil uzatmak gibi bidatları vardır. Evet, ama bunların birisi onları dinden çıkarmaz. Şimdi şöyle bir soru sorulabilir. Rafiziler de sahabe hakkında konuşuyorlar. Rafiziler kafirle niye mervaniler? İşte Müslüman bilatçı. İbn-i Teymi'ye rahmetullah sarım Mesul de bunu çok güzel izah ediyor. Diyor ki, her kim söylerse ki sahabeden falan, mesela Amr i̇bn As Cimri veya Muaviye makam düşkünü, bu diyor sahabe hakkında edepsizce konuştuğu için, Sopalanır imam tarafından. Seleften işte kim sahabeye söverse sopalanır gibi benzer nakillerde de kastedilen böyle bir adamdır diyor. Ama diyor Seleften gene nakledilen, kim sahabeye söverse kafirdir sözlerinde irade edilen adam ise her kim derse ki diyor sahabenin on küsür tanesi hariç geri kalan hepsi kafir oldular. Bu adam radıyallahu anhu ve radu anhu ayetin yalanladığı için kafir olur diyor. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı oldular ayetini yalanladığı için kafir olmuşlardır diyor. O yüzden selefin nakillerinde aslında çelişki yok. Yani birileri sahabe sövene sopalanır diyorken, birileri kafir diyor. Bu bir çelişki veya meselenin ihtilafi olmasından değil, meseledeki bu ince tafsilatın var olmasındandır. Mervaniler de hutbelerinde ve ashab-ı kiramın bazı ileri gelenlere hakkında konuşmalarında yaptıkları bu gibi bidatlarla ashabın tamamını tekfir etmemişlerdir ekserisinin de kafir olduğunu söylememişlerdir ki o zaman ayeti yalanlamış olsunlar. Sadece bazılarını bazı konularda haksız yere, haksız yere eleştirip dil uzatmışlardır. Bu da onları bidat tehli kılmıştır. Da bidat tehli Müslüman olmalar din dairesine çıkmamalar, onlar dost edinmemiz, övmemiz onlarla oturmamız gibi bir şey gerekli kılmaz Biz onlar bu bidatlarından da neyiz, haliz, arayız, onlarla bu konularda biri değiliz. Ama bununla beraber Abdullah Ibn Ömer gibi sahabeler böyle insanlara beyat mektuplarını yazmışlar. Niye? Yani bir imamın bidatçı olması onun imamiyetine düşürmez. Ama tabi şartlarla beraber. Tabi bunlar hep fıkıh kitaplarında kitabul ül imare, kitab beyat diye, beyat babı, işte imare babı diye işlenen konularda belirtilmiş. Ortada var olan Müslümanların bir gücü varsa ve siz o imamı aşağı indirip yerine sünnet sahibi bir imamı koyarken eğer büyük bir şer olacaksa Müslümanların kanının akması, birbirleriyle savaşmaları gibi orada mefsedet maslahat gözetilerek ne yapılır? O bidatçı imam dahi olsa ona tabi olunur. Ta ki Müslümanların gücü yok olmasın tamamıyla. ıslahla, nasihatle, tebliğle düzeltilmesi beklenir. Ama bugün vakada olduğu gibi mesele. Bugün vakada olduğu gibi ee, zaten Müslümanların başında bir imamın var olmadığı bir günde ama bu adam bidatçı da olsa ortak çalışılır veya ona beyat edilir, ona tabi olunur gibi bir mantık ve e, fıkıh e, yerinde bir fıkıh değildir, yerinde bir mantık değildir. Sa e, alimlerin ortaya koyduğu hani bidatçı imama tabi olunur fetvalarında böyle bir imam yoktur. Bugün zaten var olmayan bir hilafet o merkezi var, e, kurumu var. Onu tekrardan tesis etmek için kesinlikle sünnet sahibi bir olması lazım. Ancak sünnet sahibi birine yardım edilmesi lazım. Eğer sünnet sahibi değilse orada bidatçıya yardım edilmez. Niye? Yarın bidatçı güç olduğu zaman, devlet olduğu zaman bu sefer sünnet sahiplerine savaş açacak. O yüzden bidatçılarla bugün vakamızla beraber çalışmak, onlara beyat etmek Müslüman dahi olsalar da asla ve asla caiz değildir. Evet. Asabın faziletlileri bu bidat, bidatleri reddettiler. Onların bidat amellerini kabul etmediler. Bununla birlikte herhangi bir bidatleri sebebiyle ne onları tekfir ettiler ne de bu bidatler sebebiyle beyatlerini geri çekip onlara itaatten çıktılar. Evet. Onların bidatlerinin başlıcaları bazı namazları son vakitlerine kadar ertelemeleri, bayram hutbesinin namaz, namazından namazından önce okumaları, cuma ve diğer hutbeleri oturarak irade etmeleri, asabi kiramın ileri gelenlerinden bazılarına dil uzatmaları ve bu meşru meşruiyetlerine inanarak değil de bir çeşit tevil, nefsani arzu ve dünyevi maksatlarla yaptıkları benzeri işlerdir. Tamam burada kalalım inşallah haftayı ederiz. Allah nasip ederse. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa entestagfiruke ve